eş-şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim innel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdihillahu fela mudille le yudlil fela hadiya le ve, ve la ilaha illallah vahdehu la şirikele, abduhu amma Muhammedin sallallahu aleyhi ve şerral umuri muttasatuhha ve kulli muttasatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli dalaletin cinnar. İbanetü's-Suhra kitabında 249. maddeden devam ediyoruz. İman konularını izah ediyordu müellif. Bundan sonra İslam'ın manasının imandan ayrı olduğunu bilmen gerekir. İslam manası millet olan, din olan bir isimdir. Yani millet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette Din manasında geçer. İşte milleti İbrahim'e uy ifadesinde geçtiği gibi. İman ise manası tasdik olan, doğrulama olan bir isimdir. Allah Azze ve Celle bize iman edecek değilsin buyurmuş Yusuf 17. ayetinde. Bunlar bizi tasdik edecek, doğrulayacak değilsin manasını kastetmiştir. Söylediğimizin doğruluğunu destekleyen ayetler çoktur. Bunlardan bir tanesi de Hucurat 14. ayetidir. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. İmanın sözlük anlamı tasdiktir, lugat manası. Şerî manasına gelince kıvam-ı sünne el-esbehani, raymolla, el-hucce fi beyanil mahaccede şöyle demiştir. İman, şeriatta batını ve zahiri bütün taatleri içine alan bir ibaredir. Yani batını derken kalp amellerini, zahiri derken azalara düşen amelleri, bunların hepsini içine alan bir ibaredir. Eşariler ise imanın tasdikten ibaret olduğunu Fiillerin ve sözlerin ise imanın kendisinden değil şiarlarından olduğunu söylemişlerdir. Bu ihtilaf şu manaya gelmektedir. Kim bazı fiiller yaparak ve yasaklananları işleyerek imanı zedelerse o mutlak olarak ona mümin ismi verilmez. Onun imanı eksikleri denir. Çünkü o imanın bir kısmını zedelemiştir. Onlara göre ise bu kimse mutlak olarak mümin ismini alır. Çünkü onlara göre iman tasdiklerin ibarettir. Bu kimse de tasdiki sağlamıştır. Sonra kıvam-ı açıkladığı ustaların delillerini sıralamıştır. Meymuni Rahimullah şöyle aktarıyor. İmam Ahmet'e İslam ile iman arasındaki ayırıyor musun diye sordum. Evet dedi. Neyi delil getiriyorsun diye sordum. Buna delalet eden hadislerin tamamını diye cevap verdi ve sonra şöyle dedi. Zina eden, zina ettiği zaman mümin olduğu halde zina etmez. Ayrıca Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz fakat İslam olduk değil. Hucurat 14. ayet. Hammad bin Zeyd de İslam ile imanın arasını ayırırdı. Yine o mürce hakkında şöyle dedi. Onlar bunların hepsini bir kılmayı istiyorlar. Müslümanı ve mümini bir yapmak. Bunların Cibril'in imanı üzere kamil bir imana sahip olduklarını söylemek istiyorlar. Hallal'ın Hanbel kanadıyla, yani Hanbel bin İshak yoluyla rivayetine göre Ahmet, İslam imandan ayrıdır demiştir. halala imanın ve İslam'ın arasının ayrılması ve bu konudaki hüccet, lalkaiye, İslam'ın imandan daha genel olduğu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilenlerin siyakı, el-hücce fi beyanil mahacceye, camül ulum vel hikeme, ikinci hadisin şerrine, i̇bn Recebin Recep'in fethül barisine, mecmul fetevaya bakınız denilmiş, 245 ve 249. materyale arasında benzeri İbnül Hanbeli'nin Risaletül Va'dasında Vada'asında da bulunmaktadır denilmiş. Yani burada daha önce imanı tarif ederken, iman küçük bir daire, onu çevreleyen bir İslam dairesi. Bunun dışı ise küfürdür şeklinde tarif etmiştik. Yani selefin izahı bu yöndedir. Kişi imandan çıkar, İslam'a çıkar. İslam dairesinde kalmaya devam eder. Mesela zina ettiği sırada kişi mümin değildir. İmandan çıkmıştır ama İslam dairesinde bulunmaya devam eder. Yani zina etmekle kafir olmaz. İslam dışına çıkmaz ama iman dairesinde de değildir. Yine Kur'an ve sünnette e, nifak hasletleri olarak zikredilen meselelerde bunun gibidir. Kişi nifak hasletlerinde e, düştüğü zaman mesela yalan söylemek gibi emanete ihanet etmek gibi bahsediyor. Bunun gibi e, nifak amellerini işlediği zaman iman dairesinden çıkar fakat İslam dairesi içerisinde kalmaya devam eder. Mürce ise bu ayrımı e, ortadan kaldırmıştır. Yani Mürcieye göre münafık yoktur. Mürcieye göre münafık eşittir kafir, mürtet manasındadır. Mürtetle münafık arasında fark yoktur. Yani bir kimseye münafık dediğin zaman onlar bunu mürtet, kafir manasında aldıkları için doğrudan e, bunu tekfircilik gibi, harcilik gibi lanse ederler. Harciler ise e, mürciyelerle bu konuda imanın tanımı konusunda bir yerde ittifak ediyorlar. Yani onlar münafıkları mürtet sayıyor, mürciye münafıkları mümin sayıyor. Yani hakkında e, irtidat hükmü verilmemiş olanı, kişi imandan e, çıktıysa şayet, yani iman dairesinden çıktıysa onu mürtet saymayı, Mürtet olmamışsa, yani mürtet hükmü verilmemişse, münafıklar gibi bunları da mümin saymayı. Ne kadar büyük fısk içerisinde olurlarsa olsunlar. Yani zinaden de mümindir. Hadise aykırı olmasına rağmen zinaden de mümindir derler. Hatta iman eden herkesin imanının Cibril'in imanı gibi olduğunu, bunlar arasındaki mertebe farklarını da, yani imanın artmasını eksilmesini kabul etmedikleri için bunların arasında fark olmadığını söylerler. Harcılar bu Noktada Yani imanla İslam'ı onlar da bir yerde bir kabul ediyorlar. Fakat onlar bir kimse iman dışına çıkmışsa onu doğrudan İslam'ın da dışına çıkarma yolunu tutuyorlar. Yani e, fark şu, mürciye iman dairesinden çıkanı iman dairesinden çıkarmıyor. İslam dairesinde kaldıysa eğer o kimse halen Müslümansa o da mümindir. Yani bir kimse eşittir, mümin, Müslim bunlar aynıdır der mürciye. Dolayısıyla onlara göre e, fasığın da imanı bütündür. Onun imanı da eksik değildir. Günahı e, imanına zarar vermez. Aynı şekilde nifahı imanına zarar vermez. Mürciye göre münafık sınıfı yoktur. Yani bizim münafık dediğimiz kimseler onlara göre mümindir. Harcilere göre ise bizim münafık dediğimiz kimseler mürtettir. Bu selefin üzerinde olduğu İman ve İslam arasındaki ayrımı gözetmediklerinden bu ortaya düşüyorlar. Müellif diyor ki, kişi imandan İslam'a çıkar. Onu İslam'dan ise, İslam'ın dışına çıkaran şey ise Allah'a şirk koşmaktan ya da Allah'ın farz kılmış olduğu farzlardan birini inkar ederek reddetmekten başka bir şey çıkarmaz. İbn-i Teymiye, Kişinin imandan İslam'a çıkmasıyla ilgili olarak şöyle diyor, zina eden zina ettiği zaman mümin olduğu halde zina etmez hadisinin şerhinde söylüyor bunu. Bazıları ismi yani mümin ismini mutlak olarak kullanmaktan geri durmuş, kişi imandan İslam'a çıkar demiştir. Nitekim Ebu Cafer el-Bakır'dan ve başkalarından rivayet edilmektedir bu. Ayrıca Ahmet'in ashabından olsun, başkalarından olsun el Sünnet'ten birçok kimsenin de görüşüdür. Hamad bin Seleme, Abdurrahman bin Mehdi, Ahmet bin Ambel, Seyil bin Abdillahü Tüsteri ve el Sünnet'ten başka kimseler bu manayı ifade eden sözler söylemişlerdir. Hambel bin İnsak şöyle demiştir. Ahmet'e kişi zina ve hırslık gibi bir günah işleyince imanı kendisinden ayrılır mı diye sordum. Dedi ki, onun imanı eksiktir. İman ondan kişiden gömleğinin çıkarıldığı gibi çıkarılmıştır. Tevbe edip dönerse imanı ona geri döner. Bu Ebu Rer Radyalan'ta sahih olarak rivayet edilmiştir bu ifade zaten. İbn-i İbanetül Kübra'da kendilerini işleyenden imanın ayrılacağı tevbe edip döndü takdirde imanın geri geleceği günahların zikri babında şöyle demiştir. Bu haberlerin tamamı imanın eksileceğine ve kişinin sünnetin zikretmiş olduğu günahlara ve hatalara düştüğü esnada imandan çıkacağına derece etmektedir. Bunların tamamı iftira ederek insanların en mücrimi, en zalimi ve en günahkarı La İlahe dediği takdirde iman yönünden Cibri'yle, Mikail'le, Halil İbrahim Aleyhisselam'la aynı derecede olur diyen mürcenin görüşlerine aykırıdır. Allah zalimlerin söylediklerinden çok çok yücedir Evet, müellif dedi ki, Kişi yani kitap ve sünnette sayılan bu hasletlerle imandan İslam'a çıkıyor. İslam'ın dışına ise ancak şirk koşmasıyla veya İslam'ın farzlarından bir farzı reddetmesi, inkar etmesiyle çıkar diyor. Sonra devam ediyor. Bu farzalardan birini gevşekliğinden ya da tembelliğinden dolayı yerine getirmezse Allah Azze ve Celle'nin dilemesi kapsamındadır. Dilerse sonra azap eder, dilerse onu bağışlar. Burada bu farzalar içerisinde bir tek namazı e, istina etmek gerekir. Yani kişi namazı terk ettiği zaman kafir olur. Bir kimseye siz e, namazın terkinin küfür oluna dair ayet ve hadisleri beyan ettiğinizde halen namazı terk etmeye devam ediyorsa o mürtet bir kafirdir. Yani kendisine tebliğ edilmiş fakat bu namazı yine de terk ediyor. Hüccet ulaşmış yani kendisine. Bu kimse mürtet bir kafirdir kafir olmuştur namaz terk etmesiyle ilk vakitte hemen. Fakat bu kimse yine ben Müslümanım demeye devam ediyor bu sever. Yani hem namaz terk ediyor hem de Müslüman demeye de devam ediyor. Halbuki ona beyan edildi. Yani namaz kılmayan Müslüman değildir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu açık olarak beyan etmiştir. O zaman bu kimse yalan söylüyor. Yani bununki münafıklık zındık olan münafıklardan, küfürdeki nifak ehlindendir bu. Şimdi nifakın iki kısmı var biliyorsunuz. Bir büyük nifak, bir küçük nifak. Büyük nifakı biz zındıklıkla niteliyoruz. Yani e, bu kimse aslen Allah katında kafir olmuştur. Kitap ve sünnet naslarına göre dinden çıkmıştır. Fakat bu yalancılık yaparak kendisinin Müslüman olduğunu söylüyor. Yani siyaseten e, İslam kimliğine dahil olduğunu İddia ediyor, bu kimse münafıktır. Böyle birisine ancak kadı, İslam kadısı hucceti ikame eder, e, gereken cezayı, e, hucceti. bu kadı uygular. Bu uygulayıncaya kadar biz böyle bir kimseye, yani kendisine namazın terkinin küfür olduğuna dair hüccete ulaştırdığımız kişi hem namaz terk ediyor hem Müslüman olduğunu iddia ediyorsa biz ona zındık bir münafık e, muamelesi yaparız, onun arkasında namaz kılmayız. Yani bir kafire nasıl uygulanıyorsa, nasıl sakınılıyorsa öylece sakınırız. Çünkü bizim gözümüzde o kafirdir. Biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Fakat o Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bu iddiası sebebiyle kanına dokunmuyoruz. Namusuna dokunmuyoruz. Öldüğü zaman işte Müslümanların mezarlığına gömülüyor. Yani Abdullah bin Ubey bin Selun'un mesela küfrü açık idi. Kitap ayetiyle açık idi. Fakat o Müslüman olduğunu iddia ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktığında, yani kadı huzuruna çıktığında yaptığı şeyleri inkar ediyor, yeminler ediyor veya tevbe ishar ediyordu. Buna rağmen küfür eylemlerini gizlice devam ettiriyordu. Bu gizlice yapan hakkında, küfrünü gizleyen hakkında. Huzeyfe Radiyalan diyor ki, Bukhari dedir rivayet, münafıklar eskisi gibi değil diyor. Medine döneminde yani Allah Resulü hayattayken, Münafıklar nifaklarını gizliyorlardı. Şimdi ise açıktan ortaya koyuyorlar, gizlenmiyorlar. Neden? Vahiy kesildi. Demek ki nifakını, küfür olan nifakını açıktan ortaya koyanla gizleyen arasında bir fark vardır. Nifakını bir kimse gizliyorsa, yani biz onun nifakına şahit oluyoruz. Yani bu adamda küfür olan akide ve ameller var, biz buna şahit oluyoruz. Tebliğ ettiğimizde de e, devam ediyor buna. Yani bilme engeli kalkıyor. Cehalet engeli kalkıyor. Hucet ulaşıyor. Fakat devam ediyor. Diğer insanlardan da gizliyor. Seni gözüne kestirdiği için, senden bir korkusu olmadığı için, senin yanında sakınmıyor. Ama genele ben Müslümanım diyor. Hatta namaz kılıyor vesaire vesaire Müslümanlardanmış gibi gözüküyor. İşte böylesi. Dünya hükmü bakımından Müslüman muamelesi görür. Ama küfrünü açıktan ortaya koyan, mesela günümüzde e, İslam'ın şer'i hükümlerini inkar edenler İslam'ın hükümlerine işte çağ dışı diyenler, çöl diyenler, Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetini bağlayıcı görmeyenler, sünneti işte tarihsel bir zamana hapsedenler yani o Allah Resulü zamanında uyguladığı şeylerdir, şimdi bizi bağlamaz diyenler. Veya işte biz hadisleri Kur'an'a arz ederiz, Kur'an'a uygun gelirse kabul ederiz, uygun düşmezse reddederiz diyenler. Bunların tamamı zındık, kafir olan münafıklardandır. Yani biz bunları kafir hükmünde görürüz. Böyle kimseler, yani nifak, küfür derecesinde olan, zındıklık derecesinde olan münafıklar. Biz tamam kanına dokunmuyoruz. Malına dokunmuyoruz, yani müdahale edemiyoruz, buna hakkımız yok. Ama bu kimseler müminlere veli olamazlar. Bir Mesela kadın, kocası eğer bu sıfatlardaysa ondan ayrılması gerekir, nikahı düşer. Bir erkek, karısı bu sıfatlardaysa nikahı düşer, bundan ayrılması gerekir. Kadın eğer iman ehli ise, kocası bu münafıklardan ise, Mürciyelerden, harcilerden, kaderilerden, hadis inkarcılarından, bunun gibi zındıklardan veya e, laiklerden, demokratlardan, bunlardan ise bu erkeğin bu kadın üzerinde hiçbir velayeti yoktur. Veya babası bu sıfatlardaysa kız üzerinde velayeti yoktur. Allah Azze ve Celle kitabında münafıkların ve kafirlerin müminlere veli olamayacağını beyan etmiştir. Bununla ilgili... E, Yazılar, deliller zaten aktarmıştık. Ama nifakını gizleyenlerden ise, yani Huzeyfe radiyallahu anh söyledi, işte Allah Resulü hayattayken münafıklar nifaklarını gizlemek zorunda kalıyorlardı, gizliyorlardı. Ama zahiren İslam'ı ortaya koyuyorlar. İşte namaz kılıyorlar, cihad ediyorlar, infakta bulunuyorlar, İslam'ın amellerini işliyorlar. İşte bunlar müminler üzerinde velayet sahibi olurlar. Sen onun münafık olduğunu bilsen de, o mü, Müslümanlar gibi bir muamele görür. Alışverişleri, şunlar bunlar, hukuk işlemleri geçerlidir. Ama günümüzdekiler, mesela CHP zihniyetindekiler, Atatürkçüler, laikler, demokratlar, bunlar kafirler gibi muamele görür. Bir tek farkı var, bunların kanlarına e, gereken sebepler ortaya çıkmazsa biz dokunamayız. Yani. E, Burada bu ayrıma dikkat etmek lazım. Huzeyfer adiyılan Bukhar'de gelin, bu rivayette bu ayrımı yapmıştır. Yani eskiden münafıkların nifaklarını gizliyorlardı, şimdi ise aleyhine olarak ortaya koyuyorlar. Kim küfürlerini bu şekilde ortaya koymaya devam ediyor ve İslam iddia ediyorsa Müslümanın üzerinde bu kimselerin velayet hakkı yoktur. Takma malları gerekir. Bağlayıcı değildir. Mesela bizim devletimiz içinde yaşadığımız ülke. Pek çok İslam ülkelerinden ülkeler, buraların yöneticileri, bunlar zındıklaşmış yöneticilerdir. Allah'ın indirdiği hükümleri terk etmişlerdir. Çoğu, e, eskiden mesela e, şu vardı, işte namaz kaimdi bugüne kadar. Yani bu e, Koran'a komplosu ortaya çıkana kadar en azından e, İslam'ın şiarları ikam ediliyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şartla onlara... E, zarureten itaat etmeyi tavsiye ediyordu. Yani namazı ikham ettikleri sürece diyordu. E şimdi namazı iptal ettiler. Hangi sebeple? İslam'da geçerli olmayan bir sebeple. Böylelikle mürted oldular. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi Allah'ın dinine mal ederek yaptılar. Yani İslam'da olmayan bir hükmü Allah'ın dinine koydular. Dediler ki işte salgın olduğu zaman namaz kılınmaz, kılmayabilirsiniz. Şimdi şeyle bir konuşma yapmışlar, Alpaslan Kuytulla, sözde bu İslamcı, yani bir sürü insan İslamcı diyerek buna tabi oluyor. Adam diyor ki, bunlar tamam işte mara ona oyundur falandır filandır diyor ama hastalığın bulaşmasını kabul ediyor, buna inanıyor. Ve diyor ki, namazlarımız diyor, camilerde namaz kılmamıza izin verirsin, maskelerle de olsa, işte birer metre mesafeli de olsa böyle kılınsın diyor. Bu Böyle zihniyet şu anki yönetimden daha tehlikelidir. Yani namazı bu hale getirenler çünkü ağız kapalı namaz kılınmaz bir. İkincisi saflar e, bitiştirilmeden namaz kılınmaz. Bunlar namaz icat ediyorlar yani. Şeriatta Allah'ın izin vermediği bir din uyduruyorlar. Kim bunu yaparsa mürted bir kafir olur. Ee işte kadı yok bunların hükmünü kesemiyor, kellesini alamıyor. E, o zaman biz bunlara zındık gözüyle bakıyoruz işte. Bunlar Allah'ın dinine hüküm uydurmuş ve insanlar buna zorlamışlardır. Namaz kılmaya kalktığın zaman engel oluyorlar. Biz şu an korona davasıyla ilgili olarak insanları ayaklanmaya çağırmıyoruz. Yani biz buna taraftar değiliz. Ama kim bizim namazımıza, sohbetimize, cuma namazımıza engel olmaya kalkarsa o zaman kim olursa olsun onda da yaşına bakmayız. Yani burada biz e, dinimizi savunmaktan bahsediyoruz. Yoksa işte insanlar ayaklansın, şu olsun, bu olsun. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Diyanet'in camileri de zaten bizi ilgilendirmiyor. Ama bir ülkenin kimliği darül İslam'dan darül küfre dönmesi gibi e, keskin bir ayrılık var burada ve insanlar bunu tamamen kabullenmiş durumda. Kim kabulleniyorsa onlar da e, mürtet zındık hükmündedir. Yani mürtet dedim şu manada. Yani İslam kadısı olsa bunlar direkt istitabeye çağrılır. İşte kılıç korkusuyla tevbe ederse eder, etmezse kellesi gider. Dolayısıyla biz İslam'ın hükümlerini biz dünyada bulunma gayemiz, bizim gayemiz Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğumuza, tevhidimize engel olmaya kalkan kim olursa olsun, mahalle baskısı mahalleller mi? Gözün yaşına bakmayız. Yöneticiler mi? Ordusu mu? Askeri mi? Bizim son nefesimize kadar ben bunlar kendi adına söylüyorum. Sizi bilmem. Benim namazıma karışmaya kalkarsa, davetime kal karışmaya kalkarsa burada son damlaya kadar mücadele vermek durumundayız. Yani hayat bunun içindir. Şimdi imanın tanımı meselesinde daha önce sitede de Said bin Müseyyep Rahimullah e, Rafi bin Hadic radiyallarından yani uzunca rivayetini aktarmıştır. İşte e, genel bir salgın yani kitlesel etkileyen bir salgının Hastalığın insanlara musallat olacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun arkasından e, hayvan suretlerine döndürülme bekliyor. Allah'ın kaderini inkardan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar hep olmuş durumda. Mürceleşmiş bir toplum var. Zaten akidesi mürceydi. Hanefi, immatürdiyim diyen insanlar bunların iman tanımları zaten mürce, habis mürceye akidesidir. Yani bunlar bu küfre, bu küfür olan akideye çoktan girmişlerdi. Bunu savunuyorlardı zaten. İmanın artmaması, eksilmesi meselelerinde e, kitaba, sünnete aykırıydılar. Bugün kendisine İslam davetçisi diyen insanlar Allah Resulü'nü yalanlayıp bilim dedikleri hurafelere inanıyorlar. Bilim dediğiniz nedir? Allah Azze ve Celle onlar, kafirler dünyanın arzın ancak görünen yüzünü bilirler diyor. Bilim tamamen hurafedir. Yani modern bilimden bahsediyorum. Bilimin kendisinden değil. Bugün bilim diye lanse etmeye çalıştıkları şey tamamen teorilerden ibarettir. Hastalık bulaşır diyorlar. Bugüne kadar ispat edememişler. Dünya küre şeklindedir diyorlar. Bugüne kadar ilmi bir ispata sahip değiller. Ama herkes bunları sanki ilmi gerçekler gibi kabul ediyor. Biz bunlara hurafediyoruz, diyoruz. İlim değil. Bugün bilim adı altında hurafeleri insanlara dayatmaya çalışıyorlar. Kitabın ve sünnetin bildirdiği esaslara tamamen aykırı şeyleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalığın bulaşması yoktur diyorsa iman eden herkesin bunun arkasında durması lazım. Hastalığın bulaşması yoktur. Ben buna inanıyorsam, benim inancım bu. Sen bana maske taktıramazsın arkadaş hastalıktan korunmak için. Böyle bir şey yok yani. Veya başkasına bulaştırmamak için. Ben bulaştığına inanmıyorum ki, inanmamam gerekiyor. Evet, yani e, meselenin imanla ilgili boyutunda çok derin uzaklaşmalar var. Kitaptan ve sünnetten uzaklaşmalar var. Bu hastalığın bulaştığına inanmak, inanmamak meselesi artık e, son raddelerine gelmiş bir mesele. Yani biz kadere iman ediyoruz. Kadere imanımız Cebriye'den de Kaderiye'den de uzak bir şekilde Allah'ın ve Resulü'nün beyan ettiği şekildedir. Biz tedbir almaya karşı değiliz. Yani tedbir almaya karşı çıkmıyoruz. Buradan böyle şeyler anlaşılmaz. Biz hastalığın bulaştığına inanmıyoruz. Tedbir, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalığın sükunette yere girmeyin çıkmayın diyor. Niye girmeyin çıkmayın diyor. Sahabe açıklamış bunu. Çünkü eğer girersen ve hasta olursan hastalık bulaştı zannedeceksin. Böyle bir itikat, batıl itikat, cahiliye inanışı sende meydana gelmeye başlayacak. Yani Allah'ın takdiri dışında bir şeyin sende vuku bulduğuna inanmaya başlayacaksın. Bakın bu tedbirdir değil mi? Batıl bir itkada düşmemek için tedbir. İşte sahabenin birisi diyor ki ben falanca ve yerleştim. O evde hep uğursuz işler başıma geliyor. O evi terk ettiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden? İşte oranın uğursuzluk inancı sana galip gelmesin diye. Bakın bu bir tedbirdir. Akidenin bozulmaması için bir tedbirdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinin başında diyor ki La adva. Yani hastalık bulaşması yoktur. Hasta kimseyi sağlıkın yanına sokmayın diyor. Ama ikinci cümleyi alarak hep şey yapmaya çalışıyorlar. Hastalık bulaşıyor zannını vermek için. Allah Resulü Aleyhisselatü hadisini bütün almıyorlar. Hastalık bulaşması yoktur diyor. Devamında diyor ki hastalıklıyı sağlıklının yanına sokmayın. Ne demek bunun manası? Bu batıl inanış sizde yer etmesin diye. Yani buradaki tedbirin amacı batıl bir akidenin Müslüman'a iman sahibi bir kimseye sirayet etmemesi sebebiyle yani Hasan yanına gittiğinde sen de de Allah takdir etti diyelim. Hastalık meydana geldi. Aa ben e, hastalık bulaştı. Böyle bir itikada kapılma diye. İşleri böyle ters yüz ediyorlar maalesef. Evet. Burada e, Berberhar Raymond olan Şerhus'un nesinden şu sözü e, dipnot düşülmüş. Kıble ehlinden hiç kimseyi Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir ayeti reddetmedikçe, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin eserlerinden rivayetlerinden birini reddetmedikçe, Allah'tan gayrısına namaz kılmadıkça, Allah'tan gayrısına kurban kesmedikçe, İslam'ın dışına çıkarmıyoruz. Bunlar yaparsa İslam'ın dışındadır. Kim bir ayeti inkar ederse, bir hadisi inkar ederse, bir hadisi inkar ederse, Allah'tan başkasına namaz kılarsa, Allah'tan karşısına kurban keserse bunu İslam'ın dışına çıkarırız. Bunlardan birini yaptığı zaman onu İslam'dan çıkarman sana vacip olur. Bunlardan birini yaptığı zaman bakın imandan değil, İslam'dan çıkarman sana vacip olur. Bunlardan birini yapmadığı takdirde o kimse hakikat yönünden değil, isim yönünden mümin ve Müslümandır. Yani bir kimse e, <gülüyor> Müslüman olduğunu iddia ediyor. Allah'tan karşısına Secde etmiyor, namaz kılmıyor. Allah'tan gayrısına kurban kesmiyor. Ee, hadis inkar etmiyor, ayet inkar etmiyor. bunlar yapmıyor diye biz ona mümin ismini de vermiyoruz. Buna e, Müslüman diyoruz. Yani zahiri itibariyle Müslüman diyoruz. Yine imanına şahidlik etmiyoruz. Hakiki manada imanla şahidlik etmiyoruz. Bunu şerh Sünne şehrinde şerhinde de açıklamıştık. Berbe Harun kitabını izah ederken. Ama bunlardan birini yaparsa işte az önce izah ettiğimiz gibi ameller içerisinde de bir tek namaz vardır. Terki net bir şekilde küfür olan aslında orucun terki de küfürdür, zekatın terki de küfürdür, haccın terki de küfürdür. Yani İslam'ın şartları olarak sayılanların her birini terk etmek kişiyi İslam'ın dışına çıkarır. Fakat diğerlerine mazeret vardır. Yani mazereti olabilir. La ilahe illallah demesine dilsiz olması mazereti olabilir. Hakikatte dilsiz de olmayabilir ama dilsiz numarası yapar, söylemeyebilir. Ama namaz kılmadan olmaz. Illaki namaz kılacak. Hacca gitmeyebilir. Param yok der veya yoluna gücüm yetmiyor, hastayım der. İmkanım yok, sıhhatim el vermiyor der. Gitmeyebilir. Oruç tutmayabilir. Sıhati sebep göstererek. Param yok diyebilir. Parasını da gizleyebilir. Belki vardır. Zekat vermeyebilir. Yani bu diğer farzlar İslam'ın beş şartından namaz haricindekilerin hepsinde mazeret söz konusudur. Bu mazereti gerçekten öne sürebilir veya yalandan da öne sürebilir. Bu, bu sebeplerle tekvirden kurtulur bu kimse. Ama namazın terkinde bir mazereti yoktur. Sadece kadınların belli bir süreliğine hayız dönemlerinde kılmaması söz konusudur. Erkek kimse için ise hiçbir şekilde namazın terkine bir yol yoktur. Bu sebeple namazın terki konusunda, yani kişi namazı terk ettiği zaman hükmünü biliyorsa doğrudan kafir olur. İslam dışına çıkar. Böyle bir kimse tövbe etip İslam'a girmek istediğinde kusledip öyle girmesi lazım. Aynı şekilde cuma namazı da böyledir. Yani bu hüküm... E bütün namazlar hakkında geneldir. Kim namazı terk ederse kafir olur. Bu ister cuma namazı olsun ister vakit namazları olsun. Mazeresiz olarak terk eden bir kimse e, İslam'ın dışına çıkar hükmünü biliyorsa. İmam Ahmet Rahimullah itikada dair Müseddet Risalesi'nde e, müellifin aktardığı sözün benzerini söylemiş. Ayrıca Tabakatul Hanabil'e de Kaide Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ısrar etmeksizin tevbe etmiş oldukları halde öldükleri takdirde büyük günahların Müslümanlara zarar vermeyeceği, tevbe etmeden ölmüş olsalar bile bu günahların onların tekfir edilmelerini gerektirmediği, onların işlerinin Allah azze ve celle kaldığı, dilerse onları azap edeceği, dilerse onları bağışlayacağı hususunda rivayet edilenlerin siyakı bölümüne bakınız denilmiş. Ehl-i Sünnet'in bu kavli namaz dışındaki amelleri hakkındadır. Zira namaz terk eden kimsenin kafir olduğu hususunda Onların arasında bir ihtilaf yoktur. Yani el sünnet arasında bir ihtilaf yoktur. Namazı terk eden kafir olur. Tabi burada ihtilaf yoktur derken biz öncelikle sahabe, tabi'in, tebeyt tabi'ini tabi, tabi, esas alıyoruz. Yoksa onlardan sonrakiler, İshak bin Rahim olan söylediği gibi sonrakiler tevil ettiler ve ihtilaf ettiler diyor. Yani yorumlarda bulundular ve ihtilaf ettiler. Sonrakilerin bu... İhtilafı, sahabenin icmanı, tabiin icmanı bozmaz, sahabe ve tabiin namazın, terkinin küfür olduğunda icma etmişlerdir. Zaten nas açık, icma etmeselerdi bile naslar e, delil olmaya devam ederdi. Fakat icma da vardır. İbn-i İbanetül Kübra'da namazı terk eden kimsenin tekfiri hususunda, namazı terk edenin ve zekatı vermeyenin küfrü, bunları yaptıklar takdirde onlarla savaşmanın ve onları öldürmenin mübah oluşu diyerek bir bağ açmıştır. Yani kişi namazı, zekata terk ettiği zaman onlarla savaşılır, onları öldürmek e, mübah olur. E, bu Burada dayanak Tevbe suresi 5 ve 11. ayetleridir. Yani eğer tevbe eder, yani küfürden tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse onların kardeşlerinizdir. Artık onları serbest bırakın buyuruluyor. E, Cabir te, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu, Riva edilmiştir. Kul ile küfür arasında ancak namazın terki vardır. Ömer radıyallahu anın yaralandığı zaman söylediği namazı zayi eden kimsenin İslam'dan nasibi yoktur sözünü. Cabir bin Abdillah radıyallahu kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sizin nezdinizde küfürle imanın arasında amellerden hangisiyle ayrılıyordu diye sorulduğu zaman namazla diyerek cevap vermesini İbnü'l-Mes'ud radıyallahu anh'ın onun terki küfrün ta kendisidir demesi ve namaz kılmayanın dini yoktur sözlerini Hasan el-Basri'nin kişiyle şirke girip kâfir olması arasında mazeret olmazsın namazı bırakması vardır sözünü İbnü'l-Mübarek'in kişi namazı yarın kılacağım dediği zaman benim gözümde eşekten daha kâfirdir sözünü aktarmıştır. Yine İbn Batta başka bir Başka hadisleri ve eserleri isnatlarla zikrettikten sonra şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabeden ve tabiinden rivayet edilen bütün bu haberler, eserler ve sünnetler akıllı kimselere ve kalbinde en ufak hayat parçası bulunanlara namazı terk eden ve farzları inkar eden kimsenin küfrünü ve dinden çıkacağını göstermektedir. Bundan sonra Allah Teala'nın kitabından bu konudaki delilleri zikretmiştir. Derim ki, onun namazı terk eden ve farzları inkar eden söz üzerinde düşün. O ikisini birbirinden ayırmış, namazın, terkin, mücerred olarak bir küfür olduğunu söylemiştir. Diğer ameller hususundaki küfürü ise onları inkar etmeye bağlamıştır. Yani diğer amellerde, şimdi şöyle, ilgili icmayı sitede de aktardım yakın geçmişte. İslam'ın farzlarından bir farzı, yani dinde bilinmesi zorunlu olanlardan bir şeyi, inkar eden kimsenin kafir olacağı, İslam dışına çıkacağı husunda, Ümmet icma etmiştir. Naslar bu konuda zaten açık. Bir de icma hasıl olmuştur. Yani herkesin bildiği, mesela zina haram olduğunu herkes bilir. Bir kimse zinanın haramlığını inkar ederse doğrudan kafir olur. Bu alem Müslüman kalmaya devam etmez. Namazın farziyetini, cuma namazın farziyetini, mesela şu an inkar ettikleri şey cemaatle namaz, cuma namazları. Bunun işte ya tevil var gibi gözüküyor ama teville alakası yok. Yani hastalık sebebiyle falan. Yani cuma terk edilemez. Böyle bir şey yok. Şu an cuma'nın farz olmadığına inanıyorlar. Yani cemaatte namazı kılmanın farz olmadığına inanıyorlar bu insanlar. Bu itikatlarıyla kafir olmuşlardır. Kim onlara bu fetvayı vermişse bu fetvayı veren de kafir olmuştur. İslam'ın dışına çıkmıştır. Münafık demiyorum bak. İslam'ın dışına çıkmıştır. Namazı terk eden kimse gibi. Yani hükmünü bile bile namazı terk eden kimse gibi. Bu e, bilinmesi dinde zorunlu olan şeylerdir. Yani bir kimse dese ki işte ben zinanın haram olduğunu bilmiyordum, bu kabul edilmez. Çünkü bu konudaki ilim yaygındır. Bunu alim de bilir, cahil de bilir. Ben faizin haram olduğunu bilmiyordum dese bu kabul edilmez. Faizin haram olduğunu alim de bilir, cahil de bilir. Eşit seviyede ilim imkanına sahiptir, öğrenme imkanına sahiptir. Ta ki işte... E, yani uzak diyarlardan, böyle medeniyetten uzak birisi olur. Hiçbir şey bilmeyen, mesela sahabe arasında var zina etmişti, bunun hükmünü bilmiyor. Yani bu dinle yaşanan herhangi bir yerden gelmiş birisi değil. köle olarak alınmış, yani mülkiyet altına alınmış. Fakat hükmü bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bunun durumunu sahabe tartışmıştır. Evet, bu kimse bilmiyorsa ondan hat sakıt olur demişlerdir. Bunun gibi istisnai durumlar hariç. Ama şu an herkes biliyor. Yani Herkesin eşit bildiği şeylerden bahsediyorum. Namazı terkin kafir yapacağını herkes bilmez. Bu yüzden bilmeye şart koşuyoruz. Namazı terkin hükmünün bilinmesi lazım diyoruz. Ama namazı inkar ediyorsa bir kimse bu konuda kimse cehalet sebebiyle mazur olmaz. Namazı inkar eden doğrudan kafir olur. Cemaatle namaz kılmanın farz olduğunu inkar eden doğrudan kafir olur. Cuma namazını kılmanın farz olduğunu, en azından farz-ı olduğunu inkar eden doğrudan kafir olur. Şimdi burada meseleleri birbirine karşı işte e, mürcienin bir sapıklığı var, bir de harcilerin bir sapıklığı var. Harcileri yıllarca biliyorsunuz haksız, e, yetkisiz ve delilsiz tekvirlerde bulundukları için, muayyen olarak delilsiz tekvirlerde bulundukları için, bu üzerinde icma edilen, dinin esaslarından olan meseleler gündeme geldiğinde, mürcenin e, suyuna kapılmış bazı kimseler bunu tekfircilik zannediyorlar. Hayır, İslam'da tekvir vardır. Tekvir edilmesi gereken yer vardır. Bakın, bütün tarih boyunca el Sünnet'in el üstünde tuttuğu kitaplardan birisidir bu. Akide metni olarak kabul ettiği kitaplardan birisidir. Ne diyor? Şunu şunu yaptığı zaman o kimseyi İslam'ın dışına çıkarman sana vacip olur diyor. Bir hadisi, sahip bir hadisi inkar ettiği zaman, keyfiyle inkar ettiği zaman, yani ilmin usulleriyle inkardan bahsetmiyoruz. Mesela ravi zincirini değerlendirir, muhattislerin e, tadil ve tecriflerinden bahsetmiyoruz. Hevasına uymuyor, hadisi kabul etmiyor. Mesela hastalık bulaşması yoktur değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Üstelik bu mütevatir bir hadis. Buhar ve Müslim hadisi. Buhar ve Müslimde 5-6 yerde geçiyor sadece. Bu hadisi inkar eder. Bu hadisi inkar etmiyor da tam böyle bir hadis var da işte sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, yani yanılmış, bilim aksını ispatlamıştır derecesine bir şey var şimdi. Bu da bir inkar. Bu da kişiyi İslam'ın dışına çıkarır. Mesele basit değil yani. Ortada iman küfür davası vardır. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zamanları anlatırken, bu ahir zaman hallerini anlatırken kişi mümin olarak sabahlasa bir akşam kadar kafir olur. Mümin olarak akşam etse sabah kadar kafir olur diyerek durumun ciddiyetine e, ta kendi zamanında vurgular yapmıştır. İnsanların başına gelecekleri de bildirmiştir. Yine İbn-i Battaybanetül Kübra da sahibinin dinden çıkarmayan, küfre götüren günahların zikri babı demiş ve bu amelleri zikretmiş. Bunlar arasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın terk edenin kafir olacağını söylediği namazı zikretmemiştir. Yani amellerin terkinden dolayı kişi günahkar olur bazı amellerin ama namazın terkinden dolayı değil. Namazın terki kafirlerden yapar. Namazı terk eden kimsenin tekbiri meselesinde İbnül Benna'nın Erreddu'allel mübdediyasındaki talikimde 238. hadisinin dipnotuna bahsettim diyor dipnotunu yazan şahıs. Orada bu meselenin sahabenin ve tabinin icma ettiği bir mesele olduğunu Onların namazı inkar ederek terk edenle gevşekliğinden ve tembelliğinden dolayı terk eden arasını ayırmadıklarını zikrettim. Bu husustaki ihtilafın ancak sahabeden sonra ortaya çıktığını, buna da itibar edilmeyeceğini, bu ihtilafın ancak onu reddetmek ve zayıflığını beyan etmek amacıyla söz konusu edileceğini açıkladım. Abdullah bin Şakik kayyimullah'tan şöyle rivayet edilmiştir. Tabiinden bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ameller arasında namazdan başka herhangi bir şeyin terkini küfür görmezdi. Ama namazın terkini küfür görürlerdi. Bunu Tirmizi, Mervezi, Tazim-i Kadir Salat'ta rivayet etmişlerdir. Yine Tazim-i Salat'ta İshak bin Rahüye Rahimullah şöyle demiştir. Namaz terk eden kimsenin kafir olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivade edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar gelip geçmiş ilim ehlinin görüşü de bu yöndedir. Namazı kasıtlı olarak mazeret olmaksın vakti çıkasıya kadar terk eden kimse kafirdir. Bu ustaki icmayı nakledenler arasında Muhammed bin Nasr el Mervezi ki e, bunun Tazim-i Salat kitabında e, arkadaşlarımız edinmişti getirtmiştik bu kitaptan. Ee, oldukça önemli bir kitap. Yani başından sonuna kadar namazın önemini, işte terkinin kuyruğu oluşunu ayrıntılarıyla açıklamıştır. İbn-i yine Şerhul Umdesi'nde e, bu icma nakledilmiştir. Evet, 251 müellif şöyle diyor. ''Bundan sonra hiç şüphe etmeden ve duraksamadan bilmen gerekir ki, Kur'an Allah'ın kelamı, vahyi ve tenzilidir.'' Onda onun tevhidini, marifetini, nimetlerini, sıfatlarını ve isimlerini ifade eden manalar vardır. O, onun ilminden yaratılmamış bir ilimdir. Nasıl okunursa okunsun, nasıl yazılırsa yazılsın, nerede tilavet edilirse edilsin, hangi yerde olursa olsun, ister semada, ister dünyada olsun, ister levh-i mahfuzda kaydedilmiş olsun, ister musaflarda, ister çocukların levhalarında yazılmış olsun, ister taşa kazınmış olsun, o her halde ve her cihetten Allah'ın, Yaratılmamış kelamıdır. Kim onun yaratılmış olduğunu söylerse ya da Allah'ın kelamıdır deyip duraksar veya şüpheye düşerse ya da diliyle söyleyip içinde söylediğinin aksini gizlerse Allah'a kafirdir, kanı helaldir. O Allah'tan, Allah da ondan beridir. Böylelikle Mustafa İslamoğlu gibilerin kanının helal olduğu hükmü buradan anlaşılıyordur. Onun küfründe şüphe eden ve onu tekfir etmekten geri duran kimse de kafirdir. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Hayır, o şanlı bir Kur'an'dır, korunmuş bir levhadadır. Buruç 21-22 Evet, burada Harbel Kirmani'nin içerisinde ilim elinin icmasını naklettiği akidesinde şöyle demiştir. Vakife, yani duraksayanlar demek vakife. Bizim Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu söylediğimizi fakat O'nun yaratılmamış olduğunu söylemediğimizi iddia edenlerdir. Onlar en şerli ve en habis sınıftır diyor. Hallal Ahmet Rahim olan şöyle denir rivayet etmiştir. Cehmiye üç fırkaya ayrılmıştır. Bir fırka Kur'an yaratılmıştır demiştir. Bir fırka Allah'ın kelamıdır demiş ve susmuştur. Yani mahluk değildir dememiş. Allah'ın kelamıdır diyor ama mahluk değildir demiyor. Yani susmuştur derken bu kastediyor. Bir fırkada Kur'an'ı telaffuzumuz mahluktur, yaratılmıştır demiştir. Yine halalın rivayetine göre Ebu'l-Haris şöyle demiştir. Ahmet bin Hanbe bazı insanlar şu vakfe cehmiyeden daha şerildir diyorlar diye sordu. Dedi ki onlar insanların gözlerini boyama yönünden cehmiyeden daha ileridirler. Onlar insanları şüpheye düşürürler. Şöyle ki. Cehmiyyenin durumu zaten ortadadır. Bunlar ise biz bu konuda konuşmayız diyerek avamı kendilerine çekmektedirler. Bunun sonu da Cehmiye'nin görüşüne varmaktadır. Yine İbane Tül Kübra'da şöyle rivayet edilir Ahmet bin Anbel'den. Bunlar vakfedir yani duraksayanlardır deme. Bunlar şakkedir, şüphe edenlerdir de. Yani onlar vakfede değil şakkedir, şekkeden, şüpheye düşen kimselerdir. Tabakatlar rivayet göre Şahim bin es Sümeyde şöyle demiştir. Ahmet'e ben Kur'an usunda veralı davrandığımdan dolayı duruyorum, yani e, duraksıyorum diyen kimseyi sordum. Dedi ki, bu kimse dininde şüphe etmektedir. Önceki alimler ve imamlar Kur'an'ın Allah'ın yaratılmamış kelamı olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Hocaları kendisi üzerinde bulunduğu, onların da kendilerinden öncekileri kendisi üzerinde buldukları din budur. Mervezi'den Ahmet'e duraksayıp Kur'an yaratılmış değildir demeyen, ancak ben sadece Allah'ın kelamıdır derim diyen kimseyi sordum. Şöyle cevap verdi. Ona alimler onun yaratılmamış olduğunu söylüyorlar denir. Hala ikna olmazsa o bir cehmidir. Ebu Davud mesailinde şöyle demiştir. Ahmet bin Amber'in kendisine kişinin Kur'an Allah a kelamıdır deyip sonra susma ruhsatı var mıdır diye sorulması üzerine şöyle derken işte. Neden susacakmış? İnsanlar içerisinde bulundukları şeye düşmemiş olsalardı susabilirdi. Fakat insanlar konuşurken onlar ne diye konuşur, konuşmayacaklarmış. Yani e, tamam Kur'an Allah kelamıdır deyip susabilirsin ama bunun caiz olması için böyle bir bidatin gündemde olmaması lazım. Yani insanlar Kur'an Allah'ın kelamıdır ama mahluktur diyorlarsa sen sadece Kur'an Allah kelamıdır deyip susamazsın. Bilakis aynı zamanda mahluk değildir ifadesinde eklemelisin diyor. Bu bidatı reddetmek için, o bidatı elinden teberri ettiğini, akide olarak da teberri ettiğini ortaya koymak içindir bu. Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de şöyle demiştir. Babam Rahim olan kendisine vakife hakkında sorması üzerine şöyle dediğini işitti. Onlardan, onlardan tartışan ve kelamcılığıyla bilinen kimse cehmidir. Kelamcılığıyla bilinmeyen kimseden ise dönene kadar uzak durulur. İlmi olmayan kimse de sorup öğrenir. Ahmet bin Meni Rahimullah şöyle demiştir. Onun yani Kur'an'ın hakkında duraksayan kimse bakkallar, kadınlar ve çocuklar gibi aklı ermeyenlerden ise onun hakkında bir şey söylenmez. Yani avamdan ise yani Kur'an Allah'ın kelamıdır deyip bırakıyorsa onun üstüne gidilmez. Ona öğretilir. Eğer aklı erenlerdense onu cehmiye vadisine fırlat. Yani Kur'an mahluk değildir dememekle ısrar ediyorsa ilim ehlinden, ilim talebelerinden ise bil ki o bir cehmiye. Cehmiye'dendir. Lelkail'in rivayetine göre Ebu Hatim ve Ebu Zürü Allah onlara rahmet etsin. Akirelerinde şöyle demişlerdir. Hicaz olsun, Irak olsun, Şam olsun, Yemen olsun. Her beldede bulunan alimleri gördük. Onların görüşleri arasında şunlar vardı. Kim Kur'an hakkında cahil olduğundan dolayı duraksarsa ona öğretilir. Bidatçılıkla itham edilir ama tekfir edilmez. Bu da cahilin bidatçı ilan edilmeyeceğini iddia edenlere bir reddiyedir. Yani cahil kendi bir davhli oluyor bir kimse. Cehaletle bidatın içerisinde olabiliyor. Tekfir etmesin ama cahili o farklı bir şey. Ayrıca İbane'de durakseyen, şüphe eden ve biz yaratılmıştır da demeyiz, yaratılmış değildir de demeyiz diyen vakife tayfesinin hilafına Kur'an'ın Allah'ın yaratılmamış kelamı olduğuna iman babı başlığı böyle koymuştur. Ee, yine <gülüyor> Kur'an'ı telaffuzum yaratılmıştır diyen kimseyi de Ehl-i Sünnet imamlar cehmiyeden saymışlardır. Bununla ilgili ayrıntılı bir tahkikimiz vardı. İlmi, usul. E, Tahriç usulünde ilgili derslerde buraya değinmiştik. Burada aktarılanları nakledelim. İbn-i Battayban'ı da de şöyle demiştir. Kim Kur'an'ı telaffuzum yaratılmıştır derse sapık ve saptırıcı bir cehmidir. Kur'an'ı telaffuzum yaratılmıştır değildir diyen de bidatçıdır. Bidatinden dönene ve görüşünden tevbe kadar onunla konuşulmaz. Kendisi hususunda imamlarımıza uyduğumuz ve hocalarımızın peşinden gittiğimiz görüşümüz budur. İmamımız Ahmet bin Amber'in görüşü de budur. Sonra İmam Ahmet'in bu meseledeki sözlerini aktarmıştır. Oraya bakınız. Yani Kur'an telaffuzun mahluktur sözü doğru bir söz aslında. Ama cehmiler bu sözün arkasına gizlenerek Kur'an'ın mahluk olduğunu e, yol açması için söylüyorlardı. Yoksa bizim telaffuzlarımız mahluktur. Bunda şüphe yok. Fakat cemiler bu sözü kullanarak işe kendilerini gizliyorlar. işe buradan giriş yapıyorlardı. Onlar Kur'an telaffuzun mahluktur derken Kur'an'ın metnini, lafzını e, mahluk olduğunu kastediyorlardı. Yani kendilerini böyle gizliyorlardı. Ahmet bin Hanbel'in böyle tepki vermesi, set tepki vermesi bu sözü bu yüzlendir. Yani bu sözü bir maske gibi kullanmalar sebebiyle. Yoksa kulların fiilleri mahluktur. Yani bizim fiillerimiz mahluktur ama okuduğum şey, Allah'ın kelamından tilavet ettiğim şey o mahluk değildir. Onun içeriği mahluk değildir. Evet. Bu küfür, kişiyi İslam dininden çıkaran büyük küfürdür. Yani Kur'an mahluk olduğunu söylemek. İbn Battah, i̇bnüt da şöyle demiştir. Kur'an yaratılmıştır diyen kimsenin tekbiri, riddetinin ve zındıklığının beyanı babı. Yine şöyle demiştir, küfürlerinin, sapıklıklarının, dinlen çıkmış olmalarının ve öldürülmelerinin mübah oluşunun beyanı babı. Yine şöyle demiştir, onlar Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söylemişlerdir. Halbuki Kur'an Allah'ın ilmindendir. Onun içerisinde Allah'ın en yüce sıfatları ve en güzel isimleri vardır. Dolayısıyla Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söyleyen kimse bir zamanlar Allah'ın olduğunu fakat ilminin olmadığını söylemiş olur. Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının yaratılmış olduğunu söyleyen kimse de Allah'ın yaratılmış ve sonradan meydana gelmiş olduğunu, onun önceden olmayıp sonra vücuda geldiğini söylemiş olur. Allah, mülhit Cehmiye'nin söylediklerinden çok çok yücedir. El-Hucca'la tarikil maaccede Cafer el-Faki'nin şu dediği rivayet edilmiştir. "Ebu Kasım taberaniye Allah sana rahmet etsin. Tevhid ehli Kur'an yaratılmıştır diyenler haricinde cehennemden çıkacaktır diyen kimse hakkında ne diyorsun diye sordum. Cevap olarak şunu yazdı. Kim Kur'an yaratılmıştır derse İlim ve sünnet ile arasında hiçbir ihtilaf olmaksın, azim olan Allah'a kafirdir. Çünkü o Allah'ın yaratılmış olduğunu söylemiştir. Zira Kur'an Allah'ın kendisine konuştuğu kelamıdır. Ruhul Emin, Cibril de onunla konuşmuştur. Kim onun yaratılmış olduğunu söylerse Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Putperestlerden daha kafirdir. Bu kimse... Allah'ın kendilerini, kendileri sebebiyle cehenneme hak ettikleri amellerine ceza olarak cehenneme sokacağı, sonra rahmetiyle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle ve şefaatçilerin şefaatiyle cehennemden çıkaracağı, ibadeti Allah'a has kılan tevhideli kimselerden değildir. Kim Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söyleyen kimsenin cehennemden çıkacağını söylerse, Yahudilerin ve Hristiyanların cehennemden çıkacağını söyleyen kimsenin hükmündedir. Yani Yahudiler ve Hristiyanların cehennemden çıkacağını söyleyen nasıl ki kafirse bu bu da aynı şekildedir. Burada tabii e, meselenin günümüze bakan yönü, yani günümüzde anlaşılan şekli şudur, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemenin. Yani neden bu kadar böyle ağır tehditler var? Söyleyene direkt tekvir ediliyor bu sözün. Bunun manası şudur. Yani e, Allah'ın kelamı olsa bile Kur'an-ı Kerim. Onların tezi böyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu kendi zamanında zamanın şartlarına göre yorumlamıştır. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanda uygulandığı işte kitabın veya sünnetin uygulandığı şekliyle uygulanmamız gerekmez. Şartlara göre, zamanın gereklerine göre biz yeniden yorumlarız diyenlerdir bunlar. Adam işte Kur'an mahluktur demiyor belki aziz ama fiilleriyle ve başka sözleriyle bunu ortaya koyuyor. Mesela İslam'ın hükümler zamana göre değişir diyor bir tanesi. Ne demek bu? Yani Allah bir e, hüküm indirecek ayetinde veya peygamberinin dil üzerinden bir hüküm beyan edecek. Sen onu hiçe sayacaksın. Bu zamanda bunun olmaz. Zamanın şartlarına göre şekillendirmemiz lazım diyorlar. Tıpkı bazılarının işte diyor ki mesela e, o zamanlar işte kafirlerden ayrılmak için sakal bırakmak emredilmiş veya sarı sarmak emredilmiş. Şimdi işte kafirlerde sakal bırakıyor ben de kafirlere benzememek için sakalımı kesiyorum diyor mesela. Muhammed Aleyhisselatü beyanından sonra bu kendince bir din koyuyor ortaya. Yani ben Allah'a istediğim gibi ibadet ederim, ededir, ederim diyor, edebilirim diyor. Ee, şimdi deist dedikleri taife bu zihniyetlerin e, neticesinde ortaya çıkmıştır bugün. Deistler kimlerdir? Ya ben Allah'a iman ederim ama rasullerine inanmam. Yani şeriatlara bağlanmam. Allah'a kendi istediğim gibi iman ederim, ibadet ederim. İbadet kendi kafama göredir diyor deist sınıfı bunlardır. Güya Allah'a iman ediyorlar bunlar. Ama Allah'a imanlar da kendi istedikleri gibi. Yani ben istediğim şekilde, aklıma uygun bulduğum şekilde bir Allah'a iman ederim. Bu küfürler Kur'an mahluktur diye başlayan küfrün devamıdır esasında. İşte önce ne dediler? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki şeyler bu zamana uymaz. Bu zamanda yeniden Kur'an'ı yorumlamamız lazım. Mehmet Akif'in şiirine bakın. İşte İslam şairi derler de alakası yok. Küfür şairidir Mehmet Akif. Der ki asrın idrakine söyletmeliyiz Kur'an'ı. Şiirinde bunu söylüyor. Asrın idrakine söyletmeliyiz Kur'an'ı. Ne demek? Kur'an'ı asra uydurmalıyız diyor yani adam. Yani mutezle cehmi fikirlerini adam şiirlerinde sembolize etmiş. Bu yüzden bu adamın işte Bedir'in aslanları bile ancak bu kadar şanlıydı demesine şaşırmayın yani. Çanakkale'de Putkafa Kemal'in askerlerine böyle söylüyor. Bedir'in aslanları bile ancak bu kadar şanlıydı diyor. Ne demek Bedir'in aslanları kim bunlar kim? Bedir'in aslanları cennette müjdelenmiş kimseler. Allah'ın onların yaptıklarını yapacaklarını affettiğini beyan ettiği kimseler. Bunlar kim yani? Tamam kafire karşı savaşlar bunlarınki de bir cihaz da Bedir, Bedir ashabıyla kıyaslanamaz. Bırakın Uhud ashabı Bedir ashabıyla kıyaslanamaz. Doğru mu? Bedir ashabı hakkında vardı olanlar Uhud ashabı hakkında vardı olmamıştır. Fetihten sonra Müslüman olanlar hakkında vardı olmamıştır. Fetihten sonra Müslüman olanlarla fetihten önce Müslümanlar olanların arasında ayırmıştır. Kitap ve sünnet, Allah'ın ayetleri. Sen nasıl olur da e, ne ödüğü belirsiz, Allah yolunda mı savaşıyor, imanla mı savaşıyor, küfürle mi savaşıyor, ne için savaşıyor, vatan için mi savaşıyor, canı için mi savaşıyor, mal için mi savaşıyor? Ne ödüğünü bilmediğin adamları Bedir'in ashabıyla kıyaslaman. Yani kıyaslanamaz bile bir de üstün sayıyoruz. Evet, işte bunlar bu küfür akidelerinin neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Layıklık anlayışı, demokrasi anlayışı, işte bugün e, zamana uydurmaya çalışıklar şeyler bilimi esas kabul ediyor. Bilimin mahiyetini söyledik. Bugün bilim diye lanse ettikleri şey hiçbir şeyi ispat edememiş. Boyuna teoriler üretmiş. Yani ispata dayanmayan teoriler. Bu teorileri de herkes anlamasın diye bolca formüllerle konuşuyor. E, Bilimsel göstermeye çalışmışlar. Ne bir tıppa güçleri yetiyor, ne bir başka bir şey güçleri yetiyor. Herhangi bir şey ispatlamaya güçleri yetmiyor. Ama ellerinde medya bir şey var şu an. Toplum üzerini, üzerinde, toplum mühendisliği üzerinde yaptıkları bir e, hakim unsur var, çalışma var. Bunlarla diledikleri şeyi inandırıyorlar. Yarın başka şey, bugün e, siyah dediklerini, yarın beyaz dedirtebilirler. Ama Kur'an ve sünnet bizim nezdimize, iman edenlerin nezdinde her şeyin üstündedir. Yani Allah ve Resulü bir şey buyurdu mu? Biz bırakın yani modern bilim dedikleri hurafelerle söylediklerini, kendi gözümüzle gördüğümüz, şahit olduğumuz şeyi terk ederiz. Gördüğümüzü yalanlarız, Allah ve Resulü'ne iman ederiz. İman böyle bir şeydir. Kaldı ki, Kitap ve sünnetin emirleri böyle değil. Yani gördüğüne, işittiğine aykırı şeyler değildir. Orası başka bir boyutu. E, fakat değer yargıları açısından iş e, burad diye gelmiştir. Bu 251. maddeyi tamamlayıp bitirelim inşallah. Allah Azze ve Celle Tevbe 6. ayetinde Ta ki Allah'ın kelamını işitsin. Yani Allah'ın kelamı ifadesi buyrulmuştur Kur'an-ı Kerim hakkında. Yine o işte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Talak suresi 5. ayetinde Buyurmuştur. Allah'tan bir emirdir. Şu halde kim onun bir harfinin yaratılmış olduğunu söylerse kesinlikle kafir olur. Bu hususta Kur'an'daki ayetler ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen hüccetler saymakla bitmeyecek kadar fazla, gizli kalmayacak kadar açıktır. Evet, Mustafa İslamoğlu mesela... E bu cehmiye akidesini günümüzde bayraklaştıranlardan birisi. Çok açık bir şekilde, yani eskiden hani gizliyordu insanlar. Şimdi açık açık inkarını ortaya koyuyor. İşte Kur'an'a Allah'ın kelamı diyorlar. Mahluk değildir diyorlar. Allah'ın kelamını putlaştırıyorlar. Kur'an'ı putlaştırıyorlar diyor. Ahmet bin Hanbel'i yerden yere vuruyor. Ebu Hanife'yi el üstünde tutmaya çalışıyor. Niye böyle yapmaya çalışıyor? Çünkü Ahmet bin Hanbel bu fitnenin ilk çıktığı zamandan beri canını ortaya koymuştur icabında tek başına kalmış ve bu mücadeleyi vermiş. Bu akidenin, sağlam akidenin bize aktarılmasında en büyük rolü vesileliği oynamıştır. Allah onu vesile kılmıştır. Ebu Hanife kimdir peki? Ebu Hanife bu fikri ilk ortaya atan kişidir. Kur'an mahlukları sözünü ilk ortaya atan kişidir. Benim imanım Cibril'in imanındır gibi diye söyleyen ilk kişidir. Mürce akidesinde, Cehmi akidesinde bu sapıklıklarda da ilk ortaya koyan kişi Ebu Hanife'dir. Bu yüzden sapıklar boyuna Ebu Hanife'yi ortaya koyarlar, onu bir imam olarak ortaya koyarlar. Ebu Hanife'nin e, kitap ve sünnet nasları üzerinde böyle cahil cahil yorumlarını, yani sahabenin üzerinde bulunduğundan başka şekilde yorumları bulunduğu için, yani bir konuda hadis var ama Ebu Hanife aksine yorum yapıyor. Bunlar da o yorum yolunu açabilmek için Ebu Hanife'yi bayraklaştırırlar. İşte aklın yolu, ilmin yolu vesaire vesaire diyerek. Ebu Hanife'yi sevdiklerinden değil. İran'ın Ebu Hanife şu an hayatta olsa Ebu Hanifeci geçinenler tekfir eder. Bir de böyle bir yönü var. Onların, bugünkilerin sapıklığı çok çok ileri boyutlardadır. Ebu Hanife'nin bile midesini kaldırmayacağı boyutlardadır. Ama Ebu Hanife'yi kullanırlar. Ebu Hanife bu vartaya düşmüş. Allah bu vartada onu bir vesile kılmış. O sapıklığa düşmüş, tevbe etmiş veya etmemiş. Allah bilir. Aktarılan şeyler arasında tevbe ettiği de var. Gizleyip sakladığı da var. Biz Ebu Hanife'nin şahsiyetiyle bir işimiz yok. Ama ortaya konan bir iddia var, bir fikir var. Bu fikir öğrencileri vasıtasıyla devam etmiş. Bişrel Meri Ebu Hanife'nin öğrencisidir. İmam Ahmet'in tutuklanıp da kamçılanmasını emreden, onunla tartışan Bişrel Meri'sidir. Mesela bunun gibi. Bu akide Ebu Hanife ile çıkmış, Ebu Hanife e tevbe etmiş olsa bile bir devam etmiş bu pislik akide. günümüze kadar geliyor ve sen insanlara Ebu Hanife imam-ı azamdır, şerefli bir imamdır falan filan diye yücelttiğin zaman ne yapacaklar? Bakın Ebu Hanife'nin itikadı buydu diyecekler. Hadis olmasına rağmen zamanın şartlarına göre Ebu Hanife kendisinden yorum yapıyordu diyecekler. Bu yolu açacaklar. Bunu kullanıyorlar. Demokrasi için de kullanıyorlar. Laiklik pisliği için de kullanıyorlar bunları. Evet, modernizm e, bu küfür raddesine gelmiştir. Bir başkası biliyorsunuz Abdülaziz Bayın'dır. Yani Selefimizin tekfir ettiği akideler. O da Allah'ın eşyaları, olayları meydana gelmeden önce bilmeyeceğini iddia ederek cehmilerle ittifak etmiştir. Bunlar sahibini kafir yapan akidelerdir. Bu yüzden bu adamlar giderler ateistlerle anlaşmaya kalkarlar. Deistlerle ortak zeminler olur. Güzel anlaşırlar yani. Bir tek Allah yok demezler yani ateistler Allah yok diyor. Bunlar bir tek Allah yok demiyor ama pek çok şeyde ittifak ediyorlar. Evet. Allah şerlerinden ümmeti korusun. Zamanımız, e, yani içerisinde bulunduğumuz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zaman halsileriyle ilgili e, artık son raddeleri diyebileceğimiz yıllar içerisindeyiz. Yani kıyametin büyük alametleri bir çıktığı zaman tesbihin taneleri gibi, yani boncuk dizesinin taneleri gibi peş peşe birdenbire verecektir. Tam onlara rama kalmış bir e, seviyedeyiz şu an. Bu sebeple belki yarın teknoloji devre dışı kalacak. Yani bizim silahlarımız işte kılıçlarla, mızraklarla anlatılıyor. Savaşacağımız silahlar, atlardan bahsediliyor. Belki bu teknoloji ortadan kalkacak. Bu teknoloji ortadan kalkarsa, işlev dışı kalırsa o yüzden e, zamanımızın Müslümanlarına şunu öğütlememiz gerekiyor. Bilginizi, ilminizi, imanınızı bilgisayar ortamlarıyla sınırı tutmayın. Teknolojik cihazlara, cep telefonlarına bağımlı kılmayın. Bilakis o imanı özümseyin, doğru akideyi öğrenin, ezberleyin, hayatınıza geçirin. Sizinle kalacak olan budur. Yoksa bu teknoloji eğer bir anda sıfıra inerse orada da kalırız. Gereken e, imanın gerekleriyle alınırız amel etmediğimiz, buna sahip çıkmadığımız zaman Enam suresindeki ayette geçtiği gibi Rabbinin bir takım alametleri geldiği gün daha önceden iman etmemiş olan veya da hayır kazanmamış olana o gün iman etmesi bir fayda vermez diyor. Yani bu büyük alametler çıktığı zaman aa Deccal varmış yok işte Mehdi varmış, İsa varmış buna iman etsen de artık bir kıymet olmayacak. Bugün iman etmen gerekiyor bunlara. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildirildiği gibi Mehdi çıkacak. İsa Aleyhisselam nüzul edecek. Deccal diye birisi çıkacak. Önce Müslümanlar arasında e, sahte bir hilafet kurulacak. Türkiye'de, bu topraklarda sahte bir hilafet kurulacak. Bu hilafet kurulduğu zaman hariciler, tekvirciler buna tabi olacaklar. Niye? Hilafet, İslam hilafeti, duygusallar çünkü. Buna tabi olacaklar. Bu halife hilafeti Deccal'e teslim edecek. Deccal Müslümanların halifesi pozisyonda çıkacak. Haricilerin arasından çıkacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Artık bu zaman ilimlerin eşindeyiz. Fitnelerle ilgili, aynı zaman hadiselerle ilgili hadislere bakın. Kütübiside de ve diğer kaynaklarda işte Zebercet veya Kutet kitaplarında bir kısım kütübiside geçmeyen hadisleri de aktardık. İnceleyin, düşünün. Yani artık bir şeylerin sonuna geldik. Yani bıçak kemiğe dayandı derler ya öyle bir zaman ve zemin içerisindeyiz. Küfür kendi silahlarını, oyunlarını çok açık, aleni bir şekilde ilan etmeye başladı. Yani dün işte komplo teorisi mi acaba dediğimiz, şüphe ettiğimiz şeyler, bugün aleni bir şekilde dillendiriyorlar. İşte çip takmalar, açıların içerisine mikroçipleri yerleştirmeler falan filan. Bunu artık aleni bir şekilde söylemekten hiç çekinmiyorlar. Dikkat edin. Yani İlluminaticiler, yani ateist, inançsız kesip yani işin arkasında İsrail falan değil, inançsız, iblis var. İblise tabi olan kesim var, paganistler var. Bilgeysi sana kötü gösterir, İşte bu adam kötüydü, ayaklanacaklar. Çeşitli yerde ayaklanmaları organize edecekler. Bu ayaklanmaların gazına da gelmeyin. Bu ayaklanmalar da onların oyunu olacak. Elon Musk denilen adamı işte iyi adam gibi takdim edecekler. Neuralink şirketinin sahibi olan adam budur. Yani o aşıların içerisinde mikroçip yerleştirecek adam budur. Bunu iyi adam gibi, yani bu iyi bir projeymiş gibi lanse eden adam da bu. Bunu iyi gibi gösterip, işte mevcut düzen özgürlükleri kısıtlıyor, karantina yapıyor falan filan deyip buna karşı ayaklanan bir pozisyona koydular bu adamı. Yani bir nevi kurtarıcı gibi bir pozisyona koydular. Eğer bu gaza insanlar tekrar bu aldatmacaya inanırsa, işte biz iyi aşı yapıyoruz Bahanesiyle ikna edecekler. Yani Bill Gates'i yapsa herkes karşı çıkacak şu an. Çoğu kimse karşı çıkacak. Ama Elon Musk gibi birisi yaparsa işte ayaklanıyor. İlluminati sistemine, pagan sistemi ayaklanıyor. Ulusalcıların tarafında bu adam denilen birisi aşıyı önerirse size sanki daha güvenilir gibi gelecek birilerine. Bunlara iman ehlinin taviz verecek şey yok. Çünkü biz şuna iman ediyoruz hastalık bulaşması diye bir şey yok zaten. Artısın aşı dediğiniz şeyler hastalık e, etkisini kaybettiği zaman yani toplumsal bağışıklık dedikleri şey meydana e geldikten sonra ortaya çıkar zaten aşılar. O zaman aşıya zaten gerek kalmaz. Başka türlü aşı yoktur zaten. Aşıların tamamı şimdiye kadar Tamam da böyle bir şeydir. Yani bir hikayeyle insanlar aldatılıyor. Zararlı şeyler aşılarla insanların bedenlerine veriliyor. Evet, biz hastalığın bulaşmadığına inandığımız için, Peygamber ve sam tasdik ettiğimiz için zaten bizim bunlarla işimiz yok ama insanların çoğunluğu, Müslümanların yani Müslüman olduğunu iddia edenlerin çoğunluğu da bunun içerisinde Peygamberin sözünü dinlemedikleri için bu furyalara kapıldılar, aldatmacaların içerisine düştüler. Maddiyat açısından da zarar uğradılar. Bu önemli değil ama... Dinleri de ellerinden gidiyor, farkında değiller. Yani bir kimse böyle bir Akide üzerine ölürse ebedi cehennemden çıkamaz. Peygamberi yalanlamış olarak ölürse, kührü tasdiklemiş olarak, onlara itaat etmiş olarak ölürse ebedi cehennemden çıkamaz. Allah emreder, yüzlerinizi örtün der kadınlara, evlerinizden çıkmayın der. Kadınlar dışarı çıkmaya, fırlamaya gayret ederler, yüzlerini açarlar. Ama küfür geliyor, evinizden çıkmayın diyor, yüzlerinizi örtün, maske takın diyor. Buna hemen itaat ediyorlar. Bakın bu kalpte korkunun sahibi kim? Sevginin sahibi kim? Gösteriyor. Eğer kalpte ilah Allah ise biz Allah'tan korkarız. Allah'ı severiz. Allah'a sevdiğimiz için itaat ederiz. Korktuğumuz için sakınırız. Ama Allah'ın yerinde başka korkular varsa, tağutlar varsa, bu tağutlardan korkarsın veya o tağutları seversin, ilahları seversin, Allah'ın dışındaki ilahları, onunla itaat edersin. İnsanların bugün tablozu budur maalesef. Yani hoşumuza gitmiyor ama böyle. Gerçekler böyle. Subhanakallahu mevbi amdik ve şedemle ilahe illan tevateke la şerikelek ve estağfurke ve tu